Dergi. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin Deprem Koordinasyonu. Kurulu bugün çok önemli bir rapor yayınladı. Az de ifade etmeye çalıştığımız gibi deprem bölgesinde eksiklikler ve yapılması gerekenlerin tek tek sıralanda çok kıymetli bir doküman bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Bunu konuşacağız. Klinik Derneği'm Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, Profesör Doktor Esin Şenol, Profesör Doktor Alpay Azap ve Doçent Doktor Selçuk Özgerden oluşmakta. Ankara'dan 12 Şubat'ta yolu çıkan e, dernek e, deprem bölgesinde gözlemlerde bulunduğum ve durumun hali hazırdaki durumun teşhisinden e, sonra e, önümüzdeki günlere ilişkinde programatik diyebileceğimiz bir dizi öneriyi bu raporda bir araya getirdiler. E, Serap hocam telefon attığımızda Serap Şimşek Yavuz hoş geldiniz hocam. E, çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi yayınlar diliyorum e, öncelikle. Tabii ki hepimize başsağlık diliyorum. Gerçekten çok e, ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Evet. Evet hakikaten öyle. Önümüzde çok e, büyük de bir e, ödevler yığını da duruyor. Hiç şüphesiz ancak kolektif olarak e, ortaya koyacağımız bilgi bütünü belki bizi harekete geçirmeye e, ya da yarayabilir diye düşünüyoruz. Klinik derneğinin bulguları ortaya koyduğu manzara oldukça... E, Çarpıcı diyebiliriz en hafif tabirle. Şimdi hocam e, alanda bulunduğu e, Deprem Koordinasyon Kurulu Derneği'nin azaverde söylediğimiz gibi... Raporun ayrıntılarına bakmak isteriz, manzarayı görmek ve aslında programa dair de e, tabii ki dinleyicilerimize iletmek istediğimiz önemli ayrıntılar var ama... ...biz biraz şöyle yapalım istedik, 12 Şubat'ta Ankara'dan yola e, çıkarak 4 yol devlet hastanesine ulaşmışsınız. Sonrasında 13 e, ve 14 Şubat tarihlerinde ardından da 15 Şubat'ta ayrı ayrı e, deprem alanlarına gitme şansınız olmuş. Eğer çok yormayacaksak size 12 Şubat itibariyle e, bir hekim olarak gözlemlerinizi öncelikle olabilir miyiz acaba? Evet, e, yani e, sonuçta biz ilk dört yıl hastanesine gittiğimiz zaman e, Hatay Hatay'a aslında gitmeyi planlıyorduk o akşam. Dört e, yıl hastanesi aslında orada hani Hatay ve çevresinde çalışan hani sağlam falan e, nadir hastanelerden biri olduğunu öğrendik evet. e, ve orada hasta bakılıyordu. Yani şöyle hastaları normalde e, hastanenin kendisinin baktığı hastane de çok azdı. Sonraki gezdiğimizde de gördük. Dört yıl hastanesi hani e, deprem bakım bakımla verebilen bir hastaneydi. Hı hı. E, ardından esas ertesi yani tabii e, çok ciddi bir e, hasar var. Yani ben 99 depremini de yaşamış bir insanım hani Yalova'da evet. ama onunla karşılaştırılacak ölçüde çok ciddi bir hasar var. Ee, yani gittiğimiz her yerde tabii ki gecikmeyi herkes söyledi. Yani bunu açıkça ifade etmek isterim. Sağlık tabii. çalışanları da söyledi. Kimi yerde mesela en erken gidilen yerin Maraş olduğunu gördük. Hani yardım anlamında. Hı hı. Arama kurtarma faaliyetleri tabii önemliydi ilk hafta. Ee, Maraş'a gidilmiş en erken. Ee, fakat e, Hatay'a, e, Adıyaman'a özellikle. Adıyaman mesela ilk üç gün çünkü bir... Tekin meslektaşımızı orada kaybettik biz infeksiyon hastalıkları uzmanı, mekanik psikoloji uzmanı. Hı hı. E, o, o nedenle çok yakından takip ettik oradaki kurtarma çalışmalarını. İlk üç gün hiç kimseye ulaşılamamış, e, onu öğrendik. E, ardından işte e, İskenderun Devlet Hastanesi'nin mesela yarısı e, da bir çökme durumu vardı. E, yarısı sağlam görünüyordu fakat İskenderun Devlet Hastanesi'nde 17 tane sağlık çalışanının cansız bedenine ulaşmışlardı kazartesi e, sabahı. Tabii ki insanlar hani e, sağlıkçılar e, meslektaşlarını kaybetmiş oldukları için aynı zamanda kendileri de o depremi yaşadıkları için çok travmatizeydi. Evet. O hastane tabii yarısı çalışıyor olduğu için biz aslında tabii ben deprem uzmanı falan olmadığım için tam da değerlendirememiş olabilirim. Hatta raporumuza da o şekilde yazdık. Hani e, orada tabii de kaygı duyuyorlardı. Hani orada çalışırken de yarısı sağlam ama bir yarısı çökmüş bir hastane var. Ee, hani onun içinde raporda da belirttik bu konuda bir mutlaka tekrar bir görüş alınması gerektiği ve eğer ki, yani gerçekten sağlam yapısı çalışılan binalar bunun raporunun da şeffaf şekilde paylaşılması gerekiyor çünkü sağlık çalışanlarının kaygısı çok fazla. Yani bir, bir grup zaten hani ailesi vesaire işte onlarla ilgileniyor, kendileri depremde de olduğu için çalışamıyor. Hı hı. Çalışanlar da hani orada çok kaygı duyuyorlardı da. mesela İstanbul'da da böyle yerlerde de e, o binalara girmekten saygı duyuyorlardı. İskenderun Devlet Hastanesi mesela sadece triyaj dediğimiz hastaları ayıklayıp perifere sevk edebiliyordu. Hı -hı. Bu işlevi yapabiliyordu sadece. Dört yoldan farklı olarak. Dediğim gibi sağlıkçılar çok e, travmatizeydiler. Ve yani acil konteyner ihtiyacını ilk orada hissettik. Hı -hı. Dört yol hastanesine gittiğimiz zaman. Sağlıkçılar açısından bakıyorum. Tabii ki vatandaş açısından düşününce zaten yani çok yıkık bir e, binalar. E, ondan sonra Hatay'a gittiğimizde gerçekten yani herkes de anlatıyordur. Tabii ki sizler de programlarda gördünüz. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Hani görünenlerden çok daha kötüsü var. Çok çok ciddi bir yıkım vardı Hatay'da. Hı hı. Hatay'da dikkatimizi çeken, sağlık açısından dikkatimizi çeken şey... ...bir kere büyük hastaneler dediğimiz bir şehir hastanesi var. O hasarlı olduğu için bahçesinde kocaman bir şehir hastanesi kuruluyordu. Biz gittiğimizde de orada da yöneticilerle de görüşme şansımız oldu. Hı hı. Hani şeyin bahçesine şehir hastanesinin bahçesine büyük bir sahra hastanesi kuruluyor. Tam teşekküllü olmasını sağlayacaklar. Mesela nitro biyoloji laboratuvarı falan olacak. İşte de. Öyle bir Sahra Hastanesi'nin yoğun bir şekilde kurulma aşaması vardı. İstanbul'dan ekipler gelmişti. Mesela oradaki sağlık çalışanları, hani işte sağlık müdürlükleri de e, çok travmatiz olduğu için ve bir grubu da depremde kaybedildiği için. E, ekipler gelmiş çalışıyorlardı gerçekten. Hı hı. E, bir de Mustafa Kemal Üniversitesi var mesela orada. O da üniversite hastanesi. Onun hasarlı olmadığı, hasarsız olduğu söylenmiş. Ama gene mesela orada çalışanların kaygıları vardı. Hani hasarlı mı gerçekten değil mi tamam hasarsız deniyor ama. Çünkü içeride ciddi mesela dökülmeler, e, hani sıva çatlaklarıdır büyük olasılıkla. Hani hasarsız dediklerine göre inandım ben açıkçası ona ama. Ee, yine daha hani mesela o raporların hani nereden alındı? İTÜ'den hocamı gördü, kim gördü? Nasıl bir rapor çıktı? Bunların paylaşılmadan oradaki sağlık çalışanlarının kolay kolay o binalarda huzur içinde çalışacağını düşünmüyorum. Neyse sonuçta bu iki büyük hastanede biri hasarlı olan ve bahçesini sahra hastanesi kurmuş olan, bir de hasarsız olduğu söylenen iki hastane şehrin dışında. Dolayısıyla yıkım şehrin içinde esas olarak ve hani şehir içinden oradaki evlerini kaybetmiş, arabalarını kaybetmiş insanların bu tarafa ulaşması için sadece ambulans seçeneği vardı e bunu da raporda belirttik yani bu ulaşımın sağlanması çok kritik çünkü sonuçta hasta olan bir kişi nasıl gidecek oraya hı hı. onu da mobil araçlarla çözmeye çalışacaklarını söylediler bunlar hep tabi kuruluş aşamasındaydı e bizim ikimiz aşamada şehrin içinde çadırlar vardı bakanlığın da çadırı vardı tabi odasının çadırı vardı hı hı. aktif bir şekilde hasta bakıyorlardı yoğun bir şekilde hasta bakıyorlardı gerçekten herkes ilaçlarını da alıp getirmiş bin işte şey var ilaç birim var biliyorsunuz onlar hani aşıyı büyük oranda gidermeye çalışıyorlar aksamlar olsa da gene de hani en azından o anlamda ilaç anlamda çok büyük bir sıkıntı görünmüyordu bizim açımızdan en önemli konu aslında içme suyu çok yaygın olarak vardı o çok iyi bir şey yani insanlar bol miktarda bağış yapılmış alınmış getirilmiş hı. her yerde bol miktarda içme suyu vardı şey şişe suları kapaklı bizim açımızdan hani salgın hastalıklar açısından e, güvenli içme suyu çok kritik hı hı. E, onlar vardı. Fakat ne yazık ki e, tuvalet barınma e, ve e, şey kullanma suyu olanağı yoktu. E, evet. Onun bir an önce yani tabii ki herkes çok çaba gösteriyor çözmek için. E, ama o kadar büyük bir ihtiyaç var ki kesinlikle o sizin hani e, şeyin toplantım e, pardon programın başında söylediğiniz şey çok önemli hale geliyor. Yani bütün yardım teklifleri kabul edilmeli. Koordinasyon, iyi bir koordinasyon yapılarak her kimle ne kadar yardım etmek istiyorsan çalışma anlamında da bunların hepsi kabul etmesi gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten istenilen başarıya ulaşılması mümkün olmayacak gibi görünüyor. Çok ciddi bir ihtiyaç var orada. Selam Hocam bir araya gireceğim. Burada özellikle raporda da vurguladığınız fiziksel ve psikolojik olarak tükendiği, durumu özellikle klinik mikrobiyoloji doktorlarının ve enfeksiyon evet. hastalıkları hekimlerinin evet. ve burada hem ciddi barınma sorunu olduğunu hem de etkili bir rotasyon sisteminin başlatılamadığını söylüyorsunuz. Evet. Şunu sormak istiyoruz. Özellikle görevlendirilmeyi bekleyen enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının çalışması gerektiğini söylemişsiniz. Evet. Şu an bu rotasyon sistemi oturtulamadı gibi anlıyoruz bunu biraz açıklayabilir misiniz neden durum bakarsanız e, raporda da belirttik biz aslında şimdi istekli olan çok kişi var hı hı. E, bakanlık da göndermek de istiyor hani e, ve tekliflerde de bulunuyor mesela bir ara kadroda Hatay'da bunu gördük mesela ara kadrolardan ara kadrolar derken hani soruluyor oradaki yöneticilere ihtiyacınız var mı ihtiyacımız yoktur da denebiliyor herkes değil ama böyle de denebildiğini de gördük. Ee, yani dolayısıyla hani, işte, hani belki de bir başarı hikayesi de yazmak istiyor olabilir insanlar ama sonuçta ihtiyaç var biz bunu gördük. Ee, i̇letimde sorun olabilir, yani bir iletişim sorunu da var. Yani ihtiyaç varken ihtiyaç yok deniyor gönderilmiyor. Anladın mı? Mesela hani mesela cinsel hastalıkları ve bütün mikrobiyolojik bakarsak bölgede ihtiyaç varsa da bütün hekimler işte çocuğu ne götürüyor çocuğunu bırakmak için götürüyor ailesi enkaz altında hayatını kaybetmiş mesela bir tane infeksiyon hastalıkları uzmanımız var hayatını kaybetmiş olan. O nedenle onlar çalışabilir durumda değiller ama çalışmaları da gerekiyor bir taraftan şu anda kimse gelmediği için. İhtiyaç yok denince kimse gelmiyor. Hani ihtiyaç olduğunu vurgulamamız lazım. O yöneticilere bunu söylememiz lazım. Yani bu, da bir, hani, bu bir başarısızlık değildir. ihtiyaç bildirmek. Her şeyi kontrol altında mesajı vermek durumunda hissedenler var. Hani bu doğru bir şey değil. Gerçekten hiçbir şey kontrol altında değil. Bunu vurgulamakta Kimse de duymaması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ee, öyle bir iletişimsizlik de var. Onu gördük yani. O nedenle bu aslında biz de bakanlığa ilettik. Dedik böyle böyle bir durum var. Ee, hani onlar da bu konuyla izleneceklerini söylediler bize de. Ee, mesela bir noktada çok e, şey bir durum vardı. Çok kritik bir durum vardı diyeyim. Artık detaylara çok girmeyelim. Ee, o o mesela hani bugün itibariyle çözüldü diye bize bilgi geldi. Ama işte bu iletişimi hani hızlandıracak yöntemlerin de kurulması lazım bu sonuçta. Bizim öyle gözlemlediğimiz o anda çözdüğümüz bir sorun oldu. Evet bu raporda aslında buradaki iletişimi kuvvetlendirmeye yönelik bir çalışma olarak görülebilir galiba. Çok evet. Evet, yakın tarihli bir resmini çekiyor çünkü bölgenin. E, Şeyde vurguluyorsunuz onu da atlamayalım bölgede hali bölgede bulunan sağlık çalışanlarının da fiziksel ve psikolojik olarak tükenmişliklerinden e, ötürü evet. depremden kaynaklanan ayarları salana kadar izinli sayılmaları ve ihtiyaçlarının evet. karşılanması için destek olunması gerekiyorsunuz. Bu da çok Kesinlikle. önemli aslında. Kesinlikle şeyi de söyleyeyim zaten dün itibariyle diye söylediler ondan teyit edemedim ama dün itibariyle Sanırım Bakanlığı'nın öyle bir genelgesi çıkmış yine orada da mesela bize arkadaşlar orada şeyleri gösterler. diyim şey gelmiş herkes görevinin başına gelsin bilmem ne falan diye çağrılıyorlar hı hı. Tabii aslında akut dönemde tabi ki e, mecburen hani insanlar ulaşamadığı dönemde mecburen çalışıyor Mart 11. günde değil mi? Evet. Artık insanların ulaşılamaması diye bir şey söz konusu olamaz. Hani onlar ilk 4-5 gün zaten çalışmışlar. Hani şu aşamadan sonra bu sistemi kurabilmeliyiz diye düşünüyorum. Evet bir de Beysne ve İskenderun hastanelerini işaret ederek, az, gerçi az evvel de e, değindiniz evet. evet ama hasarlı binalara ilişkinde doğru e, belirden emin olmak da hakikaten önemli önümüzdeki süreçte. Evet çünkü hani belki de gerçekten olabiliyordur ama hani bize olamaz gibi geldi. Onun için hani bil, bilen kişilerin oraları değerlendirmesinin raporların paylaşması çok kritik. Gerçekten yoksa güvenmeyecek kimse yani. yani güvenir insanların bu işi yaptığı Şeklinde raporların görülmesi çok kritik. Peki, Serap Şemşek Yavuz'la birlikteyiz. Açık Radyo'da, Açık Dergi programında deprem özel yayını sürüyor. Peki, deprem bölgesinde bulaşıcı hastalıklar da büyük bir başlık tabii ki raporda evet, da zaten hı. yer kaplıyor. Dilerseniz hocam biraz onun ayrıntılarını evet. alalım sizden. Hı hı, tamam. Şimdi biz gittiğimizde tabii ki öncelikle bir salgın var mı diye. Çünkü biliyorsunuz hemen şeyler çıkmaya başladı, salgın var vesaire. İşte kolera var, kuduz var vesaire diye. Evet. Öyle bir salgın, yani bizim gözlediğimiz bölgelerde böyle bir salgın söz konusu değildi. E, arada bir istaharlı hastalıktan çıktığını, işte özellikle çocuklarda hani normal bu mevsimde gördüğümüz üst solmoyalı infeksiyonların olduğu bilgisini aldık. E, ama e, hani bunu, şunu biliyoruz bir kere, hani deprem ortamı, depremin yarattığı bu işte e, barınak olmaması, tuvalet olmaması, e, kullanım suyu olmaması, infeksiyon hastalıkları, salgınları için inanılmaz ideal bir ortam. Hı. Yani Salgınların olmasını bekliyoruz. Yani birçok şeyde depremden sonra bunlar görülmüş. Bilimsel çalışmaları var. Oluyor. O nedenle hani bunu biliyoruz olabileceğini. O nedenle de bunları azaltmak için çok ciddi önlemler alınması gerekiyor. Yani şu anda önlem almak için bu haftayı çok etkili kullanmamız lazım. Hı hı. Hani bir kere en önceliği barınma temiz su sağlanması. Hani içme suyu tamam sağlanmış o güzel. Onun devamının sağlanması gerekiyor. Hani çünkü bir insanlar Yardım yaptılar ama bunun sürekliliğinin hesaplanması gerekiyor. Ee, kullanım suyunun, tuvaletlerin, işte tuvalet kağıdı, lavabo vesaire çadır kentler gördük. Gerçekten kurumuş ama e, çadır kent bir tane kurumuş çadır kent vardı hani yeni kurulmuştu. Ama tuvalet sayısı yetersizdi mesela. Bu tarz çadır kentlerde steril tuvalet yetersiz olduğu için çok yayılabiliyor gerçekten. Bunları e, vurgulamak gerekiyor. Yine kullanım sularının da hani temizliğinin kroplasımı olması lazım. Gıda güvenliği önemli infeksiyon sorunu olarak şeyi söyleyebilirim hani deprem bölgesinde aşı olarak tetanoz aşısı yaralanmalarda ama yaralanan kişilerde tetanoz aşısı gerekiyor. Hı hı. E, o aşının orada olduğunu gördük buna sevindik. Hı hı. E, sonra gene tetanoz immunoglobini de e, hastanelerde olmak üzere sağlanmıştı e, ve insanlar aşılanıyordu yani o aşı, tetanoz aşısı kısmında e, bir eksiklik gözlemedik. Hı hı yani kuduz aşısının hani Türkiye'de bir sorun yaşandı bilmiyorum farkında mıydı hani bir tedarik sorunumuz vardı evet. e, onu da deprem bölgesine gönderilmiş hani e, normalde infeksiyon uzmanının yazması gerekiyordu falan o, ama e, o sorunu da çözmüş görünüyorlar çünkü kuduz da hani riski olabilir e, Evcil e, hayvanlar da hani açıkta kaldı sokak hı hı. hayvanları da aşağılara e, sokak hayvanları ya da işte vahşi hayvanlarla temas artabilir sokak hayvanlarının e, o da kuduz riskini artırıyor. <Gülüyor> ee, o nedenle yani kutuz olması da önemliydi. O da gelmiş kuduzaçsız da vardı. Bunların yanı sıra da dört ana gruba ayırmışsınız raporunuzda bu enfeksiyon hastalıklarını. Evet. Örneğin solunum yolu enfeksiyonlarından bahsediyorsunuz. Bu çok çok önemli ki özellikle grip, influenza salgınlarının çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Bir yandan döküntülü deri hastalıklarının artmaya başladığına dikkat çekmişsiniz. Biraz evet. buna dair tabloyu da aktarabilir misiniz ya da Tabii. neler yapılmalı? Hı -hı. Tabii şu, aktarabilirim. Şimdi normalde hani bizim bir salgın için ideal ortam var dedik. Hı hı. E, bunu anlamanın da tek yolu ol, Oldu mu olmadı mı anlamanın tek yolu e, Çok ciddi bir şekilde kaydını tutmak Bu hastalıkların Yani İthali hastalıklar işte 1 ise 5 olduysa burada bir ayılmamız gerekiyor hı hı. Dolayısıyla kayıt çok önemli hale geliyor Yani e, sürveyans yapmak Diyoruz biz ona hastalıkların hı hı. sürveyansına Başlamak e, tabii deprem bölgesinde bazı e, hastanelerde otomasyon sistemleri de zarar görmüş. E, mesela çadırlarda sağlık hizmeti veriliyor. Onun için de pratik bir şekilde bu sürveyansın yapılması gerekiyor. Yani bizim klasik bildiğimiz kağıt sistemiyle günlük olarak sayacak kaç tane diye bu sistemin kurulması gerekiyordu. Beş ilde e, bulaşıcı hastalıklar dairesi e, bu sistemi oturtmuş. Yapıldığını da gördük. Bunun tabi ki bütün illere yayılması lazım. E, bir de otomasyon sistemlerinde bir an önce devreye girmesi lazım. Çünkü otomasyon sistemimiz olursa Online herkesin kesim bağlanabilir otomasyon de aslında çok güzel bir sistem var. Hı. Hastalık bu bulaşıcı hastalık sürveyansları için. Salgın yapabilecek bulaşıcı hastalık sürveyansı için sistemimiz var. Ee, otomasyon sistemi büyük hastanelerde çalışanlar vardı, çalışmayanlar vardı. Hı. Ama tabii ki çadırlarda böyle bir şey olmadığı için. Hı. O sistemin yaygınlaştırılmasını biz de öneriyoruz. 4-5 hastalık için böyle bir sürveyansı sisteminin yapılması lazım. Ee, mesela e, iksalli hastalıklar özellikle hani kolera açısından da e, çok önemli. Bunu eğer biz de bunun hani yaygınlaştırılmasında vurguladık ve başlamış olmasından da memnuniyet duyduk açıkçası bulaş, e, sürveyans sisteminin başlanmasından. Evet peki Serap hocam çok teşekkür ederiz. E, ben teşekkür ediyorum sağ olun. Yani çok kapsamlı bir rapor e, üzerine konuşmaya çalıştığımız klimik Derneği'nin Deprem Koordinasyon Kurumu'nun Afet Bölge e, raporu e, eklemek istediğiniz son bir şey varsa diye Keden, size bırakmak yani ben bir kez daha gerçekten e, sorunun çok büyük olduğunu e, bununla başa çıkmanın yani en az zararı görerek bunu atlatmamızın yolunun e, tüm sivil toplum kuruluşları, işte e, meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri, belediyeler, sağlık bakanlığı koordinasyonuyla bir arada çalışmalıyız e, diye düşünüyorum. E, bunun yolunu mutlaka bulmalıyız. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Evet çok teşekkürler. Çok değerli sahadaki gözlemleriniz ve bu gözlemleri bir raporla aktarmanız ve bu yayına da konuk olarak bizimle paylaşmanız. Tekrar etmiş olalım. Klinik Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin web sitesinde, internet sitesinde raporu ayrıntılı inceleyebilir dinleyicilerimiz. Klinik.org.tr Serap Hocam çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Için. Hoşçakalın. Hoşçakalın.